Ne yapmaya çalıştığımızı tam anlamayan insanlar bize baktığında siz de her meseleyi Allah'a bağlıyorsunuz canım diye bir ithamda bulunurlar. Halbuki biz her gün neden her meseleyi Allah'a bağlayamıyorum diye kendimizi döveriz. Bu başıma gelen hadisede neden olay anında Allah Azze ve Celle'nin bir hadisede bana mesaj vermek istediğini anlayamadım. Buradaki maksadını anlayamadım. Buradaki muradını anlayamadım. Böyle bir konuyu nasıl olur da Allah'tan bağımsız düşündüğümde tevhid inancından kopardım diye, biz de her gün kendimizi yiyoruz. Yani onların fazla dediği şey, halbuki ciddi manada bir eksik. Bir insan, Allah Azze ve tanımada asıl referans alacağı temel faktör kendisidir. Yani insan faktörüdür. Ben kendime baktığımda bir el kaldırma eylemim veyahut dişlerimin çıkış eylemi ya da midemde bir besin sindirildikten sonra nereye, ne kadar, ne için gidiyor, bunların hiçbirisine mana veremiyorum. Yani şu basit bir şekilde elimi, suyu kaldırma eylemi bile benden değil aslında. Bunu anlayabiliyorum. Vücudunuza baktığınızda hangi faaliyeti bilinçli yapıyorsunuz ve sizin gibi bilinçli canlılar? Bu yeryüzündeki en bilinçli varlık kim? Biziz. Üç şuurlu var. Melek, cin ve insan. En şuurlusu, en bilinçlisi insan. Ben en bilinçli insanken vücudumdaki bu eylemler için hangi kaslar, hangi damarlar, hangi iyilikler, hangi sinir iletimleri, hangi reseptörler çalışıyor hiçbir haberim yok. Madem bunca eylemde benim haberim yoksa ama bunca eylem bilinçli oluyorsa bir bilinç sahibi tarafından bunlar yaratılıyor demektir. Kainatın tamamında bu şuurlu faaliyetler var, bu bilinçli faaliyetler var ama hiçbirisi benim dehlimde değil. Bilinç sahibi zat bütün faaliyetlerin onun tek elinde döndüğünün benim azimle ispatlıyor. Benim bilmemem ama bu faaliyetlerin tamamının gerçekleşmesi üstünden bu faaliyetlerin tamamını gerçekleştire intikal ediyorum. Kainatta nasıl olduğunu bilmediğimiz faaliyetleri Allah Azze ve Celle senin acizliğinle ben kendim yapıyorum diye göstermişken şöyle bir soru sorsa kendimize. Başımıza gelen bu depremler, seller, çığlar, fayatlarının kırılması, koronavirüsler peki bunlar ki bir sahibinin eliyle geliyor diye sormamız icap ediyor. Allah Kainat'taki eylemlerini ve icatlarını perdeler aracılığıyla yapar. İçeriye ışık gelse ben de olayların farkına varmadan sadece ışığı gören bir insan olsam Baktığım anda o ışıklar tülden geliyor demem lazım. Çünkü içeriye tülden yansıyorsa tül. Yani bu perde bana bu ışığı veriyor demem lazım. Ama onun yakınına geldiğimde aa perdede bu ışığı verebilecek bir kaynak yok. Perdenin arkasındaki güneşten geliyormuş bu ışık demekle iman oluyor. Allah bir insanın yaratılmasında anne baba perdesini kullanır. Bir şeftalinin sana verilmesinde ağaç perdesini kullanır. Tam da imtihan burada başlar. Perdede takılı kalanlar ve perdeyi Temel alanlar, bu bir inanç sistemidir. Hatta kafirliğe kadar giden bir inanç sistemidir. Bir de perdenin arkasını temel alanlar, bu da bir inanç sistemidir. Hatta imana kadar giden bir inanç sistemidir. Asıl perdenin var olmasındaki sebep bu ikisi arasındaki ayrımı bulabilmektir. Bir ayet var Enam 59. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Ayetimiz bu. Bu ayetin iddiasına göre Allah'tan habersiz bir yaprak bile düşmüyorsa. Bu ayetin iddiasına göre yaşadığımız zaman tesadüfi gibi gözüken depremler, koronavirüsler, seller. Her birisi Allah'ın bilgisinde bizlere bir şeyi bildirmek yani mesaj vermek içindir. Hani diyorlar ya her şeyi neden Allah'a bağlıyorsunuz diye. Halbuki iddia sahibi bir ayet var ortada. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisi iddia sahibi, doğru mu? Benim bilgim dışında bir yaprak bile düşemez. Çok ciddi bir iddia. Ne kadar tesadüfi geliyor değil mi? Sonbaharda rüzgarın vurması, bir yaprağın düşmesi. Ama Allah Azze ve Celle benim bilgim dışında düşemez diyor. Yani sen olayı yer çekiminden, rüzgardan, yaprağın kurumasından biliyorsun. Ama o perdelerin arkasında hakiki icraat sahibi ve müsebbübül esmap yalnızca benim diyor. Neden yaprakla deprem bağlamaya çalışıyoruz? Çünkü deprem bağlanması için yapraktan, elmadan, portakaldan, parmandan, tırnandan, dişinden Tevhid melekesi sahibi olmak lazım. Bu antrenmanı kendinde ve etrafında yapa yapa yapa yapa dışarıda gerçekleşen musibet şeklindeki vukuatlarda da Allah'ın ne demek istediğini biliyor biliyorsun. Ama kendini başıboş zannettiğinde dışarıdaki hadiseleri de başıboş zannediyorsun. Bir yaprak Allah Azze ve Celle'nin bilgisi dehli dışında gerçekleşmezse, düşmezse başımıza gelen depremler, koronalar, seller o zaman kesinlikle Allah yaratıyor. Ve kesinlikle onun bilgisi bize de bir şeyi bildirmek için gerçekleşiyor. Bu olayların arkasında ne var o zaman? Bize yönelik bir mesaj var. Ama biz nereden kaybediyoruz? Biz hadisata maddi nazarla baktığımızdan dolayı arkasındaki mesajı bakamıyoruz. Yani zarfa bakıyoruz ama açıp mazrufu bir türlü okuyamıyoruz. Az önceki perde örneğindeki gibi. Bundan 3 yıl önce falan Kocaeli İzmit'e gitmiştik. Orada bir arkadaş vardı onun evinde oturduk. Gerçekten Kocaeli İzmit'te depremle ilgili hatıralar çok diri. Oradaki insanlardan şunları duydum. Hala o uğultu kulaklarımda diyenler var. Bir tane teyze apartmandan inmiş, binaların böyle sallandığını görmüş. Evine çıkmadan geri satmış evini. Bir daha adım atamamış. Bunları duyanlar var. O mahalleler arasında kaçıp birkaç gün boyunca kala kala kala, kala Allah hepsine rahmet eylesin. İnsan etik kokusunu duymaktan ötürü artık öyle hayatı eskisi gibi bakamayanlar var. Yani çok ciddi bir hadise var depremde. Şimdi biz diyoruz ki bu hadiselerin arkasında maddi nazarla bakmaktan öte bir de manevi bir mesaj olduğu kanaatindeyiz. Ama bizim nazarlar nasıl? Maddi bir nazar var bizde. Mesela şimdi bir örnekleyelim. Diyelim ki siz evdesiniz, ben de dışarıda birisiyim. Sende hangi nazar var? Maddi nazar var. Yani her şeye teorik olarak bakıyorsun. Sayısal olarak bakıyorsun, rakamsal olarak bakıyorsun. Ama ne demek istiyor diye bakamıyorsun. Evde otururken şöyle bir söz duyuyorsun kapıdan. Ben kapının arkasında biriyim. Maddi nazarla bakarsan ne yaparsın? Kapı çaldı diye üç kez yazarsın. Üç kez kapı çaldı. E şimdi dışarıda bekleyen adam durur mu? Durmaz, devam eder. Kapı şiddetli bir şekilde çalmaya devam etti. Bu adam durur mu? Devam eder. Kapı yumruklu bir şekilde çalmaya devam etti. İyi de mübarek adam bu kapının arkasındaki kişiye sen maddi nazarla bakıp yazıyorsun ama Kapının arkasındaki adam sana bir şey demek istiyor olabilir mi acaba? Kalk da şu kapıyı aç diye manevi bir mesaj olabilir mi acaba? Evet olabilir. Biz depremde ne yapıyoruz? 3.7 diyoruz, 5.8 diyoruz, 3 kez oldu diyoruz, fayatta bu bölgede diyoruz. Ama kapı arkasında kapıyı çalan, fayı kıran, fayı yaran ne demek istiyor? Bir türlü ona açık bakamıyoruz. Neden? Çünkü maddi nazarlı bir şekilde kainata bakmaya alışmışız. Tülde, perdede takılı kalmaya, asılı kalmaya alışmışız. Perdenin arkasındaki güneşi, sebeplerin arkasındaki müsebbübül esmabı. Görme kabiliyetimiz ve yeteneğimiz tamamen kör olmuş, ölmüş gitmiş. Bir maddi, bir manevi nazarla depremi konuşalım. Ben deprem diyeyim sen sel de, sen koronavirüste, olur mu başımıza gelen felaketler de. E bir de insanın boğuldu su, onun okyanusudur. Bir insanın annesiyle imtihanı bile bir deprem hükmünde büyük bir imtihan olabilir onun için. O kendi dünyasında o kadar büyük yaşamış olabilir öyle bir şey. O yüzden kendi hayatınızdaki diğer imtihanları da vurabilirsiniz. Şimdi depremin maddi kısmını konuşalım. Deprem niye olur? Biriken enerji ortaya çıkar. Eğer deprem deprem ortaya çıkmasaydı ne olurdu? Biriken enerji bir anda dünyanın kıyameti olabilirdi yani. İnanın dostluklarda da böyledir. Kendi aralarında ufak tefek atışabilen dostlara dikkat edin. Güzel anlaşırlar. Neden? Küçük zelzele olursa büyük depreme engeller. Ama kendi arasında küçük zelzele yaşayamayan insanlara bakın. En ufak fay attığında kendisi de kırıdır onun gibi. İnsan fıtratı da böyle yani. Tabii bunun çok hikmetleri de var yani. Bugün bor dediğin olay o depremle çıkıyor ortaya. Şimdi depremin maddi kısmını konuşmaya devam edelim. Normalde aklını kullanabilen insanlar depremin olduğu... Dünyada evleri sahile mi yapması lazım, dağ tarafına mı? Evleri dağ tarafına yapması lazım. Böyle ufak tefek, barakaları nereye yapması lazım? Sahile yapması lazım. Bizde durum nasıl? Sahilde 50 katlı binalar, dağlarda da küçük küçük barakalar var, köy evleri var. Bu da bizim başka bir imtihanımız ve mesuliyetimiz oluyor. Müslümanın deprem ve sair gibi noktalarda tedbir alması ibadettir. Tedbirden sonra teslim olması da imandır. İmanı kamil olanlar da şurayı da anlayabilir. Ya ne kadar tedbir alsam da kaderin teslimiyetinin önüne geçemiyorum bir yerden sonra. Bu da imanın Kamil bir noktasıdır. Bunlar depremde bizlere düşen madde kısımlar. Hani bazıları diyor ya neden tedbir almıyorsunuz falan. Ya al alacaksın tabii aklını kullanacaksın yani. Karton gibi ev yaptıktan sonra evin yıkıldığına da şaşırmamak lazım. Ama bazen demirden ev yaparsın, Allah onu da yıkar. Bu da teslimiyet oluyor işte, ben de onu demek istiyorum. Depremin ne zaman olacağı bilinebilir mi? Şöyle bilinebilir. Allah Azze ve Celle depremin yaratmayı gayb perdesinden çıkardıktan sonra ufak ufak sinyallerle, ne diyoruz bundan, mebadisiyle bilinebilir. Yağmur da böyle bilinebilir mi? Bilinebilir. Mesela biri bir yıl sonraki yağmuru bilebilir mi? Bilemez. Ama bir gün, iki gün içerisinde gayb aleminden yağmur çıktıktan sonra Romatizması olan adam anlar mı Yağmur'u? Vallahi Yağmur geliyor der. Demek ki nasıl bilinebilir? Gayb aleminden çıktıktan sonra onun ufak emareleriyle bilinebilir. Allah Azze ve Celle depremi az önce konuştuğumuz gibi sebeplere bağlar ki her şeyi böyle sebeplere bağlar. Peki bu sebepleri bağlıyor diye biz hakiki icraat sahibini, perdenin arkasında asıl bu icraatı yaratanı ne amaçla yaratıyor diye konuşmazsak divane oluruz. Gelen mektubu okumadan yırtıp atan bir adama benzer bizim halimiz. Şurada akif silah kullansa. Çıkarsa silahı, Adanalı Utku sen misin dese? Utku da dese ki, yoksa sen de Kayseri'li Akif misin dese? Evet, o mantık kafa benim dese. Utku da dese ki, salgamını içerim senin dese. Aralarında iyice kapışsalar, ardından Akif çekse silahını, yani çıkarsa cebinden sucuğu, Utku'nun kafasına vura vura Utku'yu öldürse. Kayseri'li Adanalı kapışması. Biz de dedektifiz. Toplandık hepimiz. Diyoruz ki, hakiki Kayseri'yi sucuğuyla öldürmeyeceğim ama diyoruz. <gülüyor> Halis diyor ki, ''Abi yine baharatı çok atmışlar.'' Başka biri diyor ki, ''Ya bu dana bağırsa mı?'' diyor sucuğun içinde. Biri diyor, ''Bunu diyor, bağırsağı sarmadan bu sucuğu direkt kafasına vurup öldürse daha lezzetli olur.'' diyor falan. Yorum konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Şimdi bilinçli bir şekilde düşündüğün anda, neyi konuşuyorlar? Olayın aletini konuşuyorlar, aracı konuşuyorlar. Peki biz aracı konuşa konuşa bu Akif'e dokunmasak, Zulüm olur mu? Olmaz mı ortalıkta? Çekse, silahı vursa, biz silahın mermisini konuşsak, kabzasını konuşsak, markasını konuşsak ama o arkadaşı yani faili konuşmasak ne kadar ciddi mantıksızlık olurdu. Neden? Çünkü silahı çekti, vurdu, öldürdü. Fay attığını yaran kim? Allah. Aldı fayı, yardı, depremi yarattı. E biz fayı konuşuyoruz, rakamını konuşuyoruz, derecesini konuşuyoruz. Bu fayı kimi kırdı arkadaş? Neden onu konuşmuyoruz? Faili neden konuşmuyoruz? Aynı mantıksızlık burada da geçerli oluyor. Bu nazara verilmezse divanelik olur. Yedinci şu anda bir cümle geçiyor. Üstad Hazretleri diyor ki, Birden, yani yoktan bir anda var olan bir şey var birazdan. Harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak diyor. Cevney Hava konuşturmak mı oluyor harika bir gürültüyle gök gürültüsü oluyor şimşekler oluyor çocukluğumuzdan beri duyarız değil mi aa gök gürledi aa işte ışık geldi birazdan da ses gelecek hatta ilmi de bir bilgimizdir yani ışık sesten daha hızlıdır falan şimdi ben mesela burada konuşup bir şeyler anlatıyorum ya size ömer dönüp dese ki aa Mehmet abi ne güzel gürledi dese ben ne yaparım alınırım ya ben o kadar laf anlatıyorum sana yani sen bana niye gürledi diye hitap ediyorsun hüseyin bir mesela anlatmaya çalışsa ben desem ki ya bu hüseyin de genirdi desem hüseyin der ki ya Mehmet abi sana bir şey anlatıyorsun niye genirdi diyorsun Allah hazze başka bir lisanı mahsus ile gökten bir konuşma çıkarıyor bir bir mesaj veriyor ve biz nasıl geçiştiriyoruz onu? Aa bak gök gürledi diye geçiştiriyoruz. Şimdi şurada bir insan Arnavutça konuşsa ben de o desem ki ya bu ne diyor ya, bunun hiçbir dediği doğru değil desem, ses çıkarıyor bu desem ya, Arnavutça konuşana. O adam da beni anlasa ayıp olur mu olmaz mı? O adam o lisanı anlayana konuşuyor çünkü, ben de o lisanı anlamıyorum diye bu niye gürültü yapıyor desem, ayıp olur mu olmaz mı? E peki sen Allah Azze ve Celle'nin kainat kitabından kendi lisanı mahsusuyla konuşmalarını anlamadığın için gürültü deyip geçiyorsun, çaktı deyip geçiyorsun, yıldırım deyip geçiyorsun, peki bu ayıp oluyor mu olmuyor mu? Bu da ayıp oluyor. Demek biz burada da neye takılıyoruz? Gene sebebe takılıp arkasındaki yazanı, mesajı bir türlü okuyamıyoruz. Depremde de aynı. Fayşatladı diyoruz, rakam diyoruz, virüste de aynı. Günlük bu kadar ölüm var diyoruz. Arkasındaki mesajı bir türlü okuyamıyoruz. Aynı olayı burada yapsak, mesela ben sana tükürsem, sen a su geldi deyip geçiştirir misin? Kavga etmen lazım. Peki Allah Azze ve Celle sel verse, a su geldi deyip geçiştirsek olur mu? O da olmaz. Suyun da bir mesajı var demek ki. Şimdi ben götürsem, sevdiğim birine bir gül alsam. Has gül ama. Urfa gülü, kara gül. Götürsem hanıma da versem. Sevdiceğim, zalim yarım, kara gülüm falan. Versem hanım da alsa ısırsa tükürse. Nasıl oldu? Gülden benim vermek istediğim mesaja geçemedi. Gül perdesine takıldı. Benim sevgime... Geçemedi. Perdede takılmış oldu. Bahar perdesi yaratıyor Allah. Etrafı güllerle beziyor mu? Beziyor. Biz içinde fotoğraf çektiriyoruz, zıplıyoruz, piknik yapıyoruz. Peki biz o sebepten yani gülden Allah'ın sevgisine geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Biz de aynı takıntıya girdik mi? Girdik. Arkasında mesajı okuyabildik mi? Mesajı okuyamadık işte. Benim hanıma gül vermem ne demek mesaj olarak? Seni seviyorum demek. Allah kainatı güllerle beziyor bu mesaj olarak ne demek? Sizi seviyorum kullarım demek işte. Biz buradaki mesajları anlayamıyoruz, sebeplerden Allah Azze ve Celle'ye varamıyoruz bir türlü. Neden böyle oluyor bizde? Maddi nazarla bakıyoruz olaylara. Bir ses duyuyoruz, diyoruz ki gök gürledi. E insana da öyle şey, ayıp olmaz mı? Yıldıza kaydı diyorsun, güneşe doğdu diyorsun, karanlığa çöktü diyorsun. E bunların hiç lisanı yok mu? Bunların her biri bir sahife, bir kitap hükmünde değil mi? Kim için? Okumayı bilen için. Kainatın tamamı bu hükümde. Güller için kitaplar yazılmış mı? Kendisi için o kadar kitap yazılanın kendisi kitap olmaz mı? Kim için? Okumayı bilen için. Gök gürültüsüyle ilgili kitaplar yazılmış mı? Kendisi için kitap yazılanın kendisi kitap olmaz mı? Kim için, ne için? Okumayı bilen, o lisanı bilenler için ki o lisanı bilmek bizim için farz zaten. Biz bu şekilde Rabbimizi tanıyacağız. Sebepler perdesini yırtacağız. Allah Azze ve Celle'nin ne demek istediğini anlayacağız. Mesajı anlamaya çalışacağız zaten. Biz başımıza gelen her olayda böyle maddi nazarla baktığımız için portakalda, elmadan maddi nazarla bakma kabiliyetimizi geliştiriyoruz. Aile içerisinde, dost arasında, sağlık cihetinde başımıza bir mesaj, bir uyarı geldiğinde onu da okuyamıyoruz. Hayatımız kararıyor yine. Musibetlerde mesaj verilmek istenen. Birer sebepse, biz o sebebi yırtıp arkasında hangi mesaj var bunu okumak zorundayız. Üstad hazretlerine neden bu deprem bizi buluyor yani, neden bizim dibimize gelmiş bu deprem, niye yaşıyoruz bu depreme gibi sorular sormuşlar. Üstad hazretleri çok vecihte cevaplamış, ben yedinci vecihi aldım bize bakan kısmı için. Depremin ve bu gibi musibetlerin davetçisi kim? Biziz. Neyle? Belli başlı yaptığımız fiiliyatlarla veyahut yapmadığımız fiiliyatlarla. Bunlardan bir tanesi bize çok hususi bakıyor. O konuyu konuşalım. Buyurun. Bismihi supanehu Yedinci sual. Bu hadise-i arziye, bu memleketin ahali İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi neyle anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? Deprem niye oldu? Neden özellikle Müslümanların olduğu yerde oldu? Fay hattı, çatladı, kırıldı bir şeyler oldu mu? Oldu. Kim kırdı? Allah Azze ve Celle kıldı. Tamam buraya kadar problemimiz yok. Diğer soruyu soralım. Ya Rab neden kırdın? Sebebi neydi? Bizde kusur mu vardı? Biz o kusuru bilelim. Bunu sormazsan az önceki gülü yırtmayla, gök gürledi demeyle, bizlerin birbirimize bakıp konuşurken gürültü yapma demeyle aynı manu oluyor işte. Haşa Allah. Bunları ithamda bulunuyorsun yani. Üçüncü sözden bir yer okumak istiyorum ya. Evet tam münevvirül kalp bir abidi. Nasıl bir kalp var? Kulda nurlanmış. Nasıl nurlanıyor? Ya o cümleyi unutma ya. Tevhid, melekesi, maliki. Tekrar. Tevhid, melekesi, maliki. Araba kullanma gibi ya. Biz şimdi araba kullanırken o kadar geliştik ki. Uyuyoruz biz artık araba kullanırken. Mesela silah gibi abilerimiz uyuyor ya. Tam münevvülü kat bir abidi. Küreyarz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Ömer. Sana çok ince bir şey söyleyeyim. Korku kelimesinin karşılığı olmayan bir cenah var, o da müminlik cenahı. Allah'ı tam tanıyan için korku kelimesinin bir karşılığı yok. Kalbinizde insani diye geçiştirdiğiniz korkular varsa bu da iman zafiyetindendir, bilgimiz olsun hepimizin. İnsanın kalbinde başka muhabbet olursa şirk nevinden sayılacağı gibi, insanın kalbinde başkasına korku olursa o da şirk nevinden sayılır. Belki harika bir kudreti, samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Niye mesaj geldi ya? Şu göğün yarılmasına bak. Şu ihtişamlı ışıklara bak, şu seslere, gürültülere bak. Fakat meşhur bir münenverül akıl denilen kalpsiz bir fasık filozof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız, serseri ne demek? Başı boş. Kim himayesinde bilmiyorum. Bize çarpabilir mi? Çarpabilir, kafama gelebilir mi? Yani bir çocuğumu öldürebilir mi? Öldürebilir mi? Kimin idaresinde? Bilmiyorum ki kimin idaresinde. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Şimdi çok ince bir soru geliyor. Ömer senle gidelim mi? Nasıl bir insan kainattaki olayları serseri bilir? Kendisi de serseri olursa. Şimdi bizler Allah'ın uluhiyetini kabul ediyoruz değil mi? Ne diyoruz? Bir saltanat sahibi var diyoruz. Şeytan da diyor mu bunu? Şeytan da diyor Peki çoğumuz maalesef rububiyetini, terbiye ediciliğini, hayatımızı yön verenin Allah olduğunu kabul ediyor muyuz? Çoğumuz etmiyoruz. Şeytan kabul ediyor mu? Şeytan da kabul etmiyor. Bak şeytanla nasıl kanka çıktık burada maalesef. Dünyasında yön verici olarak Allah'ı bilmeyen, rububiyet sahibi olarak Allah'ı bilmeyen insanlar kendini serseri başıboş bildiğinden kainatı da aynı şekilde serseri ve başıboş zanneder. Öyle insanlar dünyaya bakıp evhama düşer. Öyle insanlar musibetlere, sellere, koronlara, depremlere bakıp yeyse düşerler. Evet devam edelim. El cevap. El cevap. Bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta... Yunus bin Meddah'ın denize düşüşü gibi. Bütün olumsuz şartlar aleyhimizde. Evet. Hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması... Ince bir çizgi daha geldi. Ramazan'ın bile hürmeti tutulmamış. Evet. Hem tahribatından intibaha gelmediklerinden... İntibah ne demek? Uyanış. Uyanış. Yani bu tahriplerden uyanışa da gelinmemiş. Evet. Hafifçe gafilleri uyandırmak için. Bak hafifçesi böyle şiddetli bir depremse şiddetlisi gözü ahirette açmak olur o zaman. Hafifçe kimleri uyandırmak istiyor? Gafil. Gafil esas manada ne demek? Allah'tan gaflet eden. Yani Allah'tan haberdar olmayan. Gök gürledi. İşte gaflet. Bu ağaçta ne şeftali verdi? Allah Allah gübre ektin. Gübre mi verdi şeftaliye? Gaflet anlayabiliyor musun? O sebeplerden semereyi bilmeye gaflet diyoruz. Basit gibi geliyor da. Şimdi senin baban ne kadar limon ekti? Yedi dönüm. O babanın bahçesinin tamamının bir eksiği olsa, limon vermese ne anlamı var? Zerre anlamı yok. Sen neticeyi çıkardığın anda kainatın anlamı yok ha. Kainatın asıl neticesi, senin sebebin arkasındakini görüp şükrünü, muhabbetini, korkunu oraya sunma. Ya bu da olmasa ne olur diyorsun ya, limon olmasın bahçende yedi dönümde ne yapacaksın bu bahçeyi? Gübresi var, suyu var, ağacı var. İnsan bakar mı o İrfan? İmkanı yok bakmaz. Yani senin ne olacak dediğin olay, kainatın, yaratılışının en büyük sebebi. Ya bir depremi de anlayamadık ne olacak? Asıl onu anlaman lazım işte. Semeresi bu, meyvesi bu. Devam. O zelzelelin devam etmesi gibi, çok emarelerin dalaletiyle... Şimdi asıl bir amacı şu, gafletten bizi uyandırmak. Bakın çok ilginç bir durum halindeyiz. Günde 500 bin insan vefat ediyor. Takribi. Hiç. Farkında değiliz ama değil mi? Bak yarım milyon insan ölüyor günde. Yani Gece yatıyorsun, sabah yorganı bir açıyorsun, münker nekir bu ki sual ediyor, aa ne ara öldük. Farkında değilsin, 500 bin insan böyle oluyor bak. Ama bu ölümler toplu olmadıkça dikkatimizi çekmiyor. Demek burada neden toplu bir şekilde musibet geliyor? Dikkatimiz çekilecek ki gafletten uyanalım. Şimdi mesela şurada uyuklayıver koyuncu, o da sandalyeyi arkadan dokunsun. Hani şu hal var ya düştüm düşeceğim, ne olursun? Dikkat toplarsın. Gafletten uyanırsın, uykudan da uyanırsın. Bu gafletin en büyüğü kime bakıyor? Ona bakalım. Çünkü Erzincan, İzmir, bizim bölgemizde neden oluyor diye bir soru var ortada. Vücudun en önemli iki tane organı desem, var mı aklınıza gelen? Kalp ve akıl, çok güzel, hepimiz mütabak kaldık. Peki, vücutta en çok, en sağlam korunan iki organ desem, kalp ve akıl. Dikkat edin, kafatası. Beyni korur, çok da sağlamdır yani. Adana Mersin çocuğu iyi kafa çeker ama beyin sağlamdır. Kafatası beyni korur, göğüs kafesi de kalbi korur. Şimdi biz bazen birbirimize şakalaşırız, etimizi cimcikleriz, şöyle vururuz birbirimize. Aynı şekilde beynin içine veya kalbin içine vursan ne olur adam? Tam böyle kalbe, lan şey buz ne oluyor, diye, pop, her yer kan. Allah Azze ve Celle onların hassasiyeti ölçüsünde korumasını da arttırıyor. Yeryüzü, coğrafyasında insanlığın aklı ve kalbi hükmünde kim var desek, Müslümanlar var. O yüzden onlardaki ufacık bir yırtık, ufacık bir çizik, kapakçıklarındaki ufacık bir hasar, hasar. beyin zarındaki küçücük bir yırtık, o kadar büyük bir hasar neticesi veriyor ki. Biz buna yaptıklarımız... Gayretullah'a dokundu diyoruz. Allah Azze ve Celle bundan hoşnut olmadı diyoruz. Dışarıda tanımadığın adam trafikte geçerken sana belki bir dakika boyunca kötü sözler söylese o kadar aklına takılmaz sana. Ama canım dediğin yerim dediğin dostun bir gün sana çok ağır bir tane kelime etse gecelerce uyuyamazsın. Niye? Çünkü en yakının yaptığı yanlış insanın daha çok ağırına gider. Allah Azze ve Celle için de durum bu şekilde. Dışarıdaki adam zaten inkarında, zaten hiçbir şekilde Allah'a saymamış. Ama sen hem Allah'ı saydım diyorsun, hem de buna zıt bir muamelatta bulunuyor. Allah'ın uluhiyetini kabul ettiğini söylüyorsun ama rububiyetini kabul etmiyorsun. Himayesine girmiyorsun, emrince hizmet etmiyorsun. Ve bu ne oluyor? Gayretullah'a dokunuyor, Allah Azze ve Celle'ye daha çok dokunuyor bu. Biz bunun hesabını çekiyoruz, musibetler başımıza sel gibi yağmaya başlıyor. Şimdi, ben senin telefonunu kızsam şurada halledebilir miyiz? Kırdım telefonunu, gerçekten kırdım. 10 bin lira da para verdim, halledemez miyiz? Hallederiz. Evini bombaladım, Allah üstüne annen, baban, bacın hepsi vefat etti. Burada halledebilir miyiz? Halledemeyiz, ne yapmamız lazım? Büyük bir divana, büyük bir mahkemeye gitmemiz lazım. Kafirin, Allah'ı inkar edenin cinayeti, az önceki evin bombalanması gibi olduğundan bu dünyada karşılığı zaten yok. Allah Azze ve Celle o yüzden çoğu zaman ilişmiyor bile. Çünkü o büyük bir divana kalır ancak. Ama bir Müslüman'ın yaptığı arızalar ufak günah desek az önce senin telefonu kırma hükmünde onu da hemen Allah Azze ve Celle burada halledelim diye Müslüman'ın yaptığı hata Allah'ı inkar eden birinin yaptığı aynı hataya göre daha çok gayretullah'a dokunuyor. Ve Allah o küçük hatanın... Çözümünü mahkemesini hemen bu dünyada hallederken şirk gibi büyük bir günahın bu dünya mahkemesinde karşılığı olmadığından onu da ahirete bırakıyoruz. Şimdi mana olarak başka bir olay daha çıktı. Gayretullah'a dokunup musibetlerin başımıza yağmasında asıl sebep kiminmiş? Müminlerinmiş. Bak ihale kime kaldı? İnananlara kaldı. Şu yeryüzünde düzen, denge, adalet, ahlak bunlar hala yerine oturmadıysa, insanlara bu hakikat ulaşmadıysa insanlara huzur, emniyet, güven verilmediyse, bunlar tesis edilmediyse bunların asıl baş sebebi biziz biziz. Mümin mümin gibi hakkıyla davranmadığından bu neticeleri de yaratmıyor Allah Azze ve celle. Ve yaptığımız rahat bohemce tavırlar gayretullah'a dokunuyor. Bedir'de 313 kişinin yaptıklarını şimdi 1,5 milyar İslam alemi asla yapamıyor. Asla yapamıyor. Neden? O samimiyet, o ihlas, aynı şekilde sebeplerdeki perdeleri yırtıp her şeyi Allah'tan bilme, her şeyi Allah'a bağlama ve kendi benliğini hayatını da Allah için sunma eylemi bizlerde bitmiş durumda. Devam edelim mi okumaya? Bu hadise, ehli imanı hedef edip... Hangi hadise? Deprem. Bak soru neydi? Neden özellikle bizim topraklarda bak? Neden ehli imanı hedef ediyor anladınız mı? Evet. Onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor, ve kendisi de titriyor. İmtihanlar bizlerdeki gömülü kabiliyet ve niyetleri ortaya çıkarır. Niyet derken kötü niyet de olabilir mi? Kötü niyet de olur. Bizlerin dışlarını yumurtaya benzetelim. Peki hangimiz ne yumurtası bakıp anlayabileniniz var mı içinizde? İmkanı yok. Birinde tavuk civciv yumurtası çıkar, ötekinde yılan yumurtası çıkar. Bu yumurtanın ne çıkacağını anlamak için kırmak yani imtihana tabi tutmak şarttır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Dışarıdan aynı gibi gözüken insanlar, değil mi? Hepimiz insan gibi gözüküyoruz dışarıdan. Hepimiz birbirimize üstü ediyoruz, adam gibi gözüküyoruz. Ama asıl içimizdeki niyetler ortaya çıksın diye Allah Azze ve Celle yumurtayı kırıyor. Yani imtihan yaratıyor. Ben imtihan yaratırım. Gerek kullar arasında yaratırım, gerek depremle, selle, koronavirüsle yaratırım. Tam orada. Sebepten ve Yahut Allah'tan bilmen. İmanla küfrün temel mücadelesi bu zaten. Bu bilmeyi cihatlarda, savaşlarda, evlerini, ailelerini kaybederken bile Allah Azze ve Celle bu tercihi sunmuş. Ve bu tercihten doğru olanı seçmişlerken, senin ay bana virüs bulaştı, ay deprem oldu diye bunu seçme ve bahanen olabilir mi hiç? Olamaz. Bakın abiler. İnsan konuştuklarında değil, konuşmadıklarında gizlidir. Yaptıklarında değil, yapamadıklarında sakladır insan. Allah da asıl saklı olan niyetini ortaya çıkartmak için ne yapıyor? Musibetleri. Yaratıyor. Peki ya Rab, musibetler bize geldiğinde iyi kötü ayırt ediyor mu? Etmiyor umuma geliyor. Ya Rabb musibet geldiğinde ayırsaydın haşa bir hikmet için ediyorum suali. Ya Rabb musibet geldiğinde ayırsaydın sadece kötüleri vursaydı da bizlere dokunmasaydı bizler çok iyiyiz yani bizlere dokunmasaydı olmaz mıydı ya Rabb? Olmazdı. Niye olmazdı? Hayal et. Dışarıda günlük hayat yaşıyoruz. Okul, maaç, alışverişe gittin, çay alıyorsun, dışarıda ekmek alıyorsun. Atanı dedeni ziyarete gittin. Dışardasın. Gezme halindesin. Bir gidiyorsun adam bir tane çat ortadan ikiye yarılıyor. Ya ne oldu bu? Gıybet etti. Hayalet. Bir gidiyorsun adam biri ters dönüyor, toprağın içine kafasını vuruyorlar. Böyle havada ya ne oldu buna? Ya bu da faize girmiş geçen. Bir gidiyorsun, adamın bir tanesi güneşe uçuyor, güneşte patlıyor. O mor ışık var ya sivrisinek konuyu böyle tıs, Yapıyor ya, adam güneşe uçuyor, patlıyor. Ne oldu bu ya? Ya bu da zina yaptı falan. Soruyorum Allah aşkına. Kötü niyetli bile olsan, yumurtanın içini gösterir misin? Namazı ihmal eder misin? Bak bir görüyorsun, bir gün adam böyle, ne oldu ya? Ya sünneti kılmamış ya. <gülüyor> ne? Sünneti kılmayınca böyle mi oluyor? Farzı sen düşün yani. Sünneti kılmayınca dışa yamulduysan farzı içe yamulursun büyük ihtimal. İnsan her vakit namazının bir rekatta hatim eder mi? Etmez olur mu ya? Peki soruyorum kötü niyetleri nasıl ayıracağız böyle olursa? Her musibet geliyor ama sadece kötüye geliyor aslan. Hiç iyiye gelmiyor. Hazreti Eyyub'in hastalığı... Gitti. Hz. Adem'in önce imtihan çekmesi şeytanla gitti. Efendimiz Aleyhisselatü'nün başına gelenler, 3 yıl Şebi Ebi Talip, o boykot evreleri, hicret evreleri, o kadar sıkıntı, işkenceler, Tayif gitti. Yunus bin Medda'nın balık karnındaki imtihanları gitti. Ebu Bekir, Ebu Cehil gitti. Niye gitti? Çünkü zorunlu olarak herkes iyiliği seçecek. Sana bir tercih hakkı sunulmayacağından bu şekilde, Allah Azze ve Celle bir musibet indirdiğinde, kesret-i göre yani çoğunluğa göre indiriyor. Peki bu çoğunlukta sayısal çoğunluğun önemi olduğu gibi, Aslı itibarıyla kalite çoğunluğunun da çok önemi var. Şimdi de oraya değineceğiz. Buyurun. Bir çare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki veçi var. Deprem, virüs, aklınıza gelen bütün musibetleri konuşuyoruz. Her şey olabilir. Özellikle Müslüman ülkelerinde oluyor mu? Oluyor. Konu tam bize bakıyor. Bizim başımıza gelen bu musibetlerin temelde iki tane sebebi var. Buyurun. Biri, hataları az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi. Yani Allah Azze ve Celle bize acıyor, şirk gibi bir günah gibi, az önceki örnek gibi. Ahirete bırakmıyor. Bu dünyada başımıza musibetleri veriyor. Bu dünya bize ne oluyor? Hamam oluyor. Temizlenme kurnası oluyor değil mi? Ahirette sonsuzda karşına çıkacağına bu dünyada iki dişin ağrısın. Zira hadis var ne diyor? Müslüman ayağına diken batsa günahları kefaret olur. Mükemmel, devam. İkincisi, o gibi yerlerde... Ne gibi yerlerde? Müslüman ülkelerinde. Erzincan, İzmir, Mersin, aklınıza ne gelirse, böyle yerlerde. Evet. Kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla... Bak şimdi bak, iki kriter var. İslam'a hizmet edenler az olacak veyahut İslam'a hizmet edenlere fırsat vermeyecekler mağlup olacak. Evet. Ehli zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle... En evvel oraları tokatladı ihtimali var. Bakın abiler şu an biz bir sünnetullah okuyoruz. Ziyerin çekmesi, suyun kaldırması gibi bir adetullah okuyoruz. Neymiş biliyor musun adetullah? İslam hamileri, İslam'a hizmet edenler. Ya az ve güçsüz kalırsa, neden güçsüz kalırlar? Bohemlikten güçsüz kalırlar. Ya şu rahatlar olursa ben hizmet ederim ama bu şartlar olmadan da ben hizmet edemem. Onlar ya az kalırsa ya da sürekli... Destasane planlarla mağlup edilmeye çalışırlarsa Allah oraya ne yağdırıyor? Musibet. Şimdi bize eskiler ne derlerdi? Ormanların olduğu yerlere yağmur çok gelir. Ha, yağmurda o biniş de var, dedektör de var, nerede orman çok falan. Öyle değil. Ağaçların bir arada olmasa dua hükmüne geçip bulutları Allah'ın oraya sevkine vesile oluyor vesile. Çölde gördünüz mü bulutlar, yağmurlar? Hayır, neden? Çünkü onlar birlik olamadığından dualarıdan akıs kalıyor, eksik kalıyor. Ama Karadeniz ormanları gibi omuz omuz olduklarında dua hükmüne geçiyor. Allah Azze ve Celle bulutları, yağmurları yağdırıyor oraya. Müslümanlar birlik olduğunda Allah Azze ve Celle'nin duası daha çok celp ediliyor. Rahmet bulutları gibi. Ve Allah oraya rahmetini yağdırıyor. Ama bizler dünyanın garip garip işleriyle oynaş halinde olduğumuzda, birbirimizle uğraş halinde olduğumuzda, ah o gıybet yok mu o gıybet, diliyle cehenneme giden o kadar olacak ki Allah bizi de muhafaza edilsin ayette. O dilleriyle Müslümanlarla uğraşanlar birbirlerini böyle böyle böyle böyle ya güçsüz kalıyorlar ya da planlı bir şekilde mağlup ediliyorlar ve Allah Azze ve Celle bu iki sebepten dolayı sebeti yağdırıyor işte. Demek ki orman çok oldu mu yağmuru yağdırıyor. Müslümanın gayreti az oldu mu da musibeti yağdırıyor. Sünnetullah böyle. Bize ne düşüyor? Bize sayısal ve çokluk olarak Müslüman olmak hayır hayır. O düşmüyor, o düşmüyor. Biz Bedir'de 313 tane sahabe efendimizin neler yaptığını biliyoruz. Demek bu çokluk sayısal bir çokluk da değil. Şimdi 1,5 milyarız. Hangi o 313'ün benzerine emsalini yapabiliyoruz hangisini? Onlar 313, karşı taraf 950 kişi. Onlarda 2 ek var sahabe efendilerimizde. Karşı tarafta 200 tane binek var. Nasıl galip geliniyor? Üstad Hazretleri ne diyor? İstanbul'da talebelerim sayısız olmasına rağmen, şimdiki talebelerim ondan çok daha az olmasına rağmen, eski hizmetin kat ve kat fazlasını yapıyoruz. sebebine baktım ihlasmış diyor. İnşallah sizin ihlasınızla beni de ihlasa sokarsınız diyor. Sayı çokluğu mu önemli? Bize stadyum, futbol tarafları lazım değil, boş ver onu, boş ver. Ne olursa olsun, son nefesini verene kadar yere havlu atmayacak ve mücadele edecek insan lazım. Bu insanın bu kaliteyi yakalaması. Ve bu kaliteyi yakalama sonucunda musibetlerin gitmesi. Yani sonuç derse bağlanıyor farkındaysanız. Ve musibetlerin gitmesi için ne lazım? O insanın dine hizmet ettiği ölçüde o dinde derinleşmesi lazım. O adamın gece namazı bir önceki geceyle aynı olmaması lazım. O adam namazlarda murakabe hissini, görülüyor olma mülazasını yakalaması lazım. O adamın çok önemli bir cümle. Duası az, hareketi fazlaysa o insan Allah için değil etraf için yapıyor haline dönüşecektir o hizmet. Bohemlik olursa bu şartlar sağlanırsa hizmet ederim durumu olursa, anca birileri bir şey söylerse hizmet ederim ama ben asla dertlenmem durumlar olursa, Allah önce o adamın, daha sonra o topluluğun elinden alma ihtimali yüksektir afizan Allah. Biz İslam'ın terakkisiyle birlikte kendi manevi hayatımızı da kemale erdirip terakki ettirmek zorundayız. Bir insan imani ölçüde darda kalsın. İstediği kadar yazsın, istediği kadar çizsin, istediği kadar seminer, konferans, kitaplar yazsın. Allah'la iltibat kuvvetlenmediğinden dolayı mutlaka ve mutlaka o iş bir yerden sonra şov için olur, bir yerden sonra insanların ona teveccüh için olur. Kesinlikle. Ve bu insan fark etmeden nerede gezer? Artık şirk dairesinde gezer. O insan başına gelen musibetlerde mukavemet halinde durabilir mi? Hayır duramaz. Benim yerim budur, doğru budur deyip duramaz. Neye uğraşır? Sürekli bir yerlere yaranmaya ulaşır. Neden? Korku onu artık rehin almıştır. Hazreti Ömer döneminde bir gün Halid bin Velid'i huzuruna çağırır Hazreti Ömer. Ya Halid biliyorum ki sana bu fetihleri ihsan eden Allah'tır. Ama insanlar artık senin şahsından zannediyor bunu. İnsanlar itikadı zedeleyecekler bu şekilde. Senin zatın değil, zatının arkasında iş gören ve galibiyetin esas sahibi olan Allah görülmez olabilir. İnsanları bu zandan seni de bu yükten kurtarabilmek için seni azlediyorum. Koskoca ordu komutanından... Normal bir nefer, normal bir er hükmüne döndürüyor. Ve dışarıda birisi de ortalığı karıştırmaya çalışırken ne diyor alet Hayır, hayır. Ömer başınızdayken kimse endişe etmesin. Hiçbir tehlike başınıza gelmez diyor. Biz buradan ne anlıyoruz biliyor musunuz? Bir insan kendi iman kabiliyetinde Tevhid hakikatini oturtmamışsa, her şey tek elden geliyor hakikatini oturtmamışsa o insanın başarısı onun şirkin arttırır. Neden? Çünkü sana gelen şükür sebeplerini kime vereceğini bilemeyeceğinden dolayı. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam zekat toplayan bir sahabeyi huzuruna çağırıyor. Sahabe Efendimiz bunlar zekat ya Allah Bunlar da bana verilen hediyeler diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor orada? Eğer anayın evinde otursaydın yine de o hediyeleri sana verilir miydi? Hayır veremezler. Demek neye bine verdiler? Seni rütfene bilen verdiler. Burada da o meselenin bir incesi saklı. Bizler bohemliğe girersek, rahatlığa girersek, tehlike hepimizi birden vurur. Musibet, bütün toplumu birden vurur. Sebebi nedir? Sebebi şudur. Bizler geminin farklı yerlerinde de olsak, geminin neresi denirse denirsin o geminin tamamı batacaktır. Üstad Hazretleri bunu bildiğinden dolayı Risale-i Nur'da şöyle bir cümle eder. Allah aşkına cümleye biraz dikkat verin. Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi, Nuh'un gemisi gibi, Anadolu'yu Cebel-i Cudi hükmüne getirip, Nuh'un gemisi nerede durdu? Cudi'de. Felaketler, fırtınalar nerede son bulacak? Anadolu'da. Bu topraklarda. Bayrak burada düştü, burada kalkacak. Bize çok iş düşüyor. Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu cebeli i hükmüne getirip küreyi arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına sebeptir diyor Risale-i Nur'da. Yani musibetlere bir engel ne oluyor? Hamdolsun şu hizmetimiz oluyor. Eğer kıymetini bilirsek. Kardeşler deniz ne kadar büyük, dalgalar ne kadar dehşetli olsa da gemi içerden su almadıkça batmaz. Bizler de şu içimizde delik olmayıp su almadığımız müddetçe Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz. Ama bize bir şey olması topluma da bir şey olmasının davet-i su hükmüne geçiyor. Allah muhafaza eylesin. Subhaneke la ilmelena illeme Inne innekentel alemi'l-hakim ve ahir-i davana ennilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha meselam.